O gün her ümmeti diz çökmüş görürsün, her ümmet kendi kitabına çağrılır, onlara şöyle denilir, bugün yalnızca yaptıklarınızın karşılığı verilecektir.